Allah'tan Allah, ma توفيق يعتصام إلا tekrar kavuşturan Allahü Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. gecenin hıyasını nasip buyursun. Bu Maregah Aşura gecesiyle ilgili sohbet inşallah yapıldıktan sonra Aşura gecesinin namazını kılacağız beraber cemaatle inşallah.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 takvimimiz itibariyle haddi şerifte varid olmuştur. Eserde gelmiştir. Men ahya layle taşura ahyaehu maşa. Her kim Aşura gecesini ibadetle yaşatırsa, ihya ederse Allahu Teala Hazretleri onu dilediği kadar ihya eder. Yani şu geceyi ibadetle geçiren ne kadar istiyorsa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 davı olsun inşallah. Nimetler kesilmesin. En büyük nimetimiz şu cemaat nimetimizdir. Bu nimetten Rabbim mahrum eylemesin. Tabi eserlerde aşura gecesiyle ve günüyle ilgili birçok rivayetler vardır. Şiratül İslam'da da ve min sünnetil İslam tazimu yevmi aşura aşura gününe tazim etmek yani onu büyük tutmak İslam'ın sünnetindendir buyuruyor. Yani İslam nişanlarındandır ve adetlerindendir. Çünkü fe inne hameletel arşı ya'rifûne hurmetehû Arşı taşıyan melekler Allahu Teala'nın arşını yüklenen melekler vardır. O melekler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 Fakat yine de tabii çocuk doğunca saklamak daha zor. Karnında kolay. Ağlayacak, baharacak, büyüyecek o olan çocuğu. on üzerine korktu. Ne yapayım, ne edeyim? Mevla burada ki biz Musa'nın anasına vahyettik. Peygamber değildir. Kadından peygamber olmadı ama bu vahiy kalbine ilham edildi manasına gelir. Estağulâne ardu'îhî sen bu çocuğu emzir ''fe izâ akifte korkarsan ki Firavun'un adamları bunu gelip ''Rabbi ben bunun dereye nasıl atayım ya bu çocuk derece boğul'' ''Velâ <gülüyor> tegâvî'' sen korkma ''Velâ tehzehni'' üzülme İnna râddû ilek. Biz o çocuğu sana geri döndüreceğiz Sen şimdi at onu dereye Bana teslim et ben onu sana geri vereceğim ve ca'ilehu minel murselin hem de onu peygamberlerden yapacağım. Onun istikbali var. İşte Anası korkunca bir sanduğun içini ziftledi, katranladı ki katrandan ne yapmaz? Su geçmez. Katranladı. Mucize am küçücük bebek onu da sandığıncüne koydu, üstünde kapattı, getirdi Nil Irmağı'na bıraktı. Kız kardeşine de dedi ki, sen de dedi, anlaştırmadan dedi, derenin kıyısından takip et, bakalım nereye gidecek? Attılar Irmağı, Irmak gidiyor, götürüyor sandığı. Kız kardeşi de kıyıdan doğru seyrediyor, nereye gidiyor? Çatal ayrımına geldi. Tırmak bir tarafı Firavun'un köşkünün önünden akıyor, harka çıtırmış köşkünün önüne. Şimdi ödü kopuyor ki, aman Firavun'un evinin tarafına gitmesin, halbuki Mevla huzucu oraya sokacak. Bir de baktı, ooo girdi o kanala, Firavun hanımıyla beraber Asiye validemiz, çok kıymetli anamızdır o, iman etti, Firavun onu kazıklara çaktırdı. İman ettiği için. Rabbim onun ruhunu cennete uçurdu. Hanımıyla derenin kıyısında köşkün önünde istirahat ederken firavunun cariyeleri de derede yıkanıyor. O arada sandığı bu, Aa bir sandık geliyor get aldılar. Doğru getirdiler firavunun önüne. Açın bakalım. Bir de açtılar. Bir bebek parmağından emiyor. hemen Firavun o şeyi hatırladı tabi bu erkek çocuk yahu dedi erkek çocuk olduğumu adam alerji oluyor tabi çünkü 70 bin çocuk kesmiş erkek duydu mu bu büyürse başıma bela olur mu acaba diye bu ne ya hemen hanımı davrandı la tektülü sakın bu çocuğu öldürtmem dedi benim zaten çocuğum olmuyor dedi Firavun'un çocuğu olmuyor çünkü nasıl çocuğu olacak hanımı ile hiç birleşememiş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 Başına bela aldı yani. Ha? Fırtka <gülüyor> tutu ağlufirgâne, liyikoneleum meydûnun mehzana. Firavunun ağlı çocuğu aldı ama diyor evlat, sonunda o çocuk onlara düşman olacak, onları çok üzecek. İnne firavne ve haman ve cünü devama kanuhatiin. Firavun, haman ve orduları yanlış yola gittiler. Mucizeleme evlatlık almakla. Firavun onu kucağından düşürmü. ''Ve vel kaytu aleyke muhabbeten minni'' ''Ey Musa'' Sonra anlatıyor Mevla, Musa a.s. diyor ki ''Ben Firavun'un kalbine senin sevgini attım. Ben seni ona çok sevdirdim.'' diyor. Firavun seni çok sevdi. Öldüremiyor ki, sevmesinden. Öyle sevimli çocuk. Anasının tabi ciğeri yanıyor. Ne oldu çocuğuma acaba? Merağından. Mevla buyuruyor ki ben anasının kalbine sabır vermeyeceğim ki diyecek diyecek ki benim çocuğumu verin bu sefer hepten çocuğu öldürtürecek. Ben sabrettiriyorum kalbine bağlıyorum sabır sabır Ve وَهَرَّ مِنْ عَلَيْهِ kabul. Şimdi başladı ağlama. Yahu nasıl susturacağız bu çocuğu saray yıkıyor. Firavun'un sarayında. Riyak, riyak. E dediler, bu çocuk süt yemeyecek ya bunun, durur mu çocuk? Ana süt demecek. E bunun anası belli değil, kim Ne kadar süt annesi var ise hepsini Firavun toplattı. Herkes geliyor. Kim gelse Mevla buyuruyor, ben yasak ettim diyor, kimsenin göğsünü almayacak. Çocuğa yasak ettim, almıyor. En sonunda 40 kardeşi geldi, kimsenin haberi yok. Dedi ki bir kadın var dedi, çok hoş kokuludur dedi, onun sütüne hep çocuk Ömer dedi, bir de onu deneyelim, anasını getirecek. Firavun bilmiyor ki onun anası var. Gitti anasını aldı, getirdi, hemen anasını emdi tabii. o dediler, şimdi tamam bu çocuk sustu, biz de rahat ettik dediler. Bunun üzerine, anası dedi ki ben ne kadar para istersen verelim, şu çankete bu çocuğu emzir, e dedi ben dedi, her gün gel git amam dedi ben. Onun için ben bunu evimde bakayım dedi, büyüteyim severim. vereyim. Firavun tamam dedi ya, sen bunu bizim için büyüt. Hadi Mevlana vurdu, çocuğunu sana geri yollayacağım. Yolladı mı? Hadi bakalım gitti anasının evine. İzinli. Yetmiş bin çocuk onun için kesildi. Mevlana onu ne yaptı? Düşmanın kucağında. Büyütüyor. Bir şeyler anlıyor musunuz? Bu anlattığımdan bir şeyler anlıyor musunuz? İnşallah anlıyorsunuzdur. Ha. Yani Mevla ne yazdıysa olacak mı? Ha. İslam dünyaya hakim olacak mı? Kur'an-ı Azimüşşan bütün gecenin gündüzün girdi yere girecek mi? <gülüyor> Allah Resulü'nün vadi haktır. Hocaman için öyle engel var böyle engel var. İşte misali var. İşte misali var.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 ya sen de ne ahmak adam çocuktan da alırsın, çocuk ne anlar felan Asiye Validemiz yatıştıra yatıştıra Musa sen büyücü. Bir kere dedi ki bunu imtihan edeceğim dedi bu dedi akıllıya benziyor dedi Bakalım aklı geçiyor mu kesmiyor mu Biraz ateş parçası ile biraz altın parçası getirin Bakalım hangisine el uzatacak ya belki de Çocuk da olsa altına el uzatabilir böyle imtihan mı olur ya adamın ahmaklığına bak altına uzatırsaymış akıllıymış onun için öldürücü bu. La havle ve lâ kuvvete. Hak eden aklı çalışıyor ama iki, iki şey geldi. Musa Asem elini altına uzatmak isteyince Cebrail Asem zor yetişti. Hemen eline ateşi çevirdi. Gitti ateşi hem de eline aldı bir de ağzına attı. Dilini de yaktı. O dedi bu hepten çocukmuş ya o dedi bu. İnazına yapmıyor dedi. Dilip peltek oldu o yüzden.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 ateşe Nemrut tarafından mancınıkla atıldığı gün Aşura günüydü. Aşura günü atılınca ateşe Rabbimiz ne yaptı onu ateşi külgülistan yaptı. Rabbim şimdi de Müslümanlara açılan ateşi, Müslümanlar hakkında tutuşturulan ateşi Soğuk, serin ve selamet eylesin. Amin. Bak, Aşura günü hürmetine ne yaptı? İbrahim a.s. Rabbim kurtardı. Yine İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz, yıldıza baktı, aya baktı, güneşe baktı. Hangisi Rabbimdir diye bir arayış içine girmişti. Kur'an-ı Kerim'de bunu zikreden. Neticede Allahu Teala'yı bulması hangi gün oldu? Yine Aşura gününde oldu allah Teala'nın ortağı olmadığı, doğmadığı, doğurmadığı, eşi benzeri olmadığına o gün kanaat getirdi. Yine allah Teala Musa Aleyhisselam Aşura gününde kurtardı. Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam abisiyle 30 sene firavunun yanında büyüdü. 30 yaşına kadar. Ondan sonra işte bir kıptı ile yani firavunun ile Beni İsrail yani Musa ümmetinden birisi kavga ederlerken Musa Azim'den yardım istediği o Beni İsrail'den olan tanıyordu Musa bizdendir bana yardım eder. Musa Azim'de gitti o Kıpti'ye bir tokat attı. Bir tokatlık canı varmış. Orada öldü geber. Hemen saraya haber gitti. Firavun'un akrabasından işte Kıptilerden birisi öldürdü. Kim tarafından Firavun'un büyüttüğü o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 اَلْفِرَارُ مِنْ مَا لَا يُطَعْكْ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَل۪ينَ Takat getirilmeyecek beladan kaçmak bütün peygamberlere sünnetidir. Podozlama, freni patlamış araba gibi gidilmez ki. Tedbirli olacak Müslüman. Ne diyor? Muhammed korktu. فَاسْبَحَ فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفَنْ يَتَرَقْقَبُ Böyle haber bekliyor. Korku içinde şehirde sabahladı. Aslında birinci kerede iş meydana çıkmadı. Birinci Kıpti'yi öldürdü. Bir şey çıkmamıştı meydana. Ertesi gün Kim öldürdü bu Kıpti'yi? Firavun soruşturma açtı. Çünkü Firavun'un soyundan geliyor. Kimse bir şey bilemedi. Ertesi gün aynı adamı Musa ümmetinden olan adam başka bir Kıpti ile kavgaya girmiş. İkinci gün. Yine Musa görünce, Musa çok güçlü, kuvvetli. Ya Musa bana gel yardım et. Musa da dedi ki ya sen de ne azgın adamsın, her gün bir kıpti ile kavga ediyorsun ya. Ben seninle mi uğraşacağım? Yine de Musa Firavunun tarafına hıncı var ya, o kıptiye de bir tokat sallamak isteyince, bu sefer o beni İsrail'den olan zannetti ki bu sefer de bana herhalde bir tokat atacak kızdı bana çünkü sen de ne azgın adamsın dedi yürüdü üstüne. Halbuki kendi adamına vurmayacak yine kıp diye vuracak öbür kıp diye. Ama herif işte akılsız dost, baktı ki geliyor üstüne o sefer ki ya dün dedi birini dün. bugün de benimi öldüreceksin hadi bakalım şimdi. Bu sefer öbür kıp da anladı meseleyi ki bu öldürmüş dünküünü. Firavun zaten onu arıyor dün öldüreni, oradan iş çıktı mektana işte.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 Babamızın gücü yok gelme, erkeğimiz yok buradan su getirmek, biz de erkeklerin arasına girmek istemiyoruz. Bekliyoruz en sona, herkesin içi suyu bit, içi bitsin, biz gidelim. Gelin dedi siz dedi, o öbür kuyu vardı, on kişi kaldıramaz üstünde kayayı, Tek eliyle kaldırdı. Tuttu kaldırdı, verin kovalarınızı sulat, sulanı çektik, hadi gidin. Kızlar geldiler, Şahib Aleyhisselam'a erken geldiler, çünkü her zaman en sonunda geliyorlardı.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 E dedi gel babama anlatırsın dedi. Giderken kız önden yol götürüm uşağım arkadan. Kıza dedi ki sen dedi benim arkama geç dedi. Arkadan tarif et bana sağa dön sola dön. Çünkü önümde gidiyorsun. Belki rüzgar senin elbisenin üstüne yapıştırır. Belki bir şeytan da şeytan benim gözümü dedi sana baktırabilir. Cık. Kadın önden gitmez. Sen arkadan bana söyle. Hey bizim millet hususi arkaya geçiyor. Karı karı yapacak. Hah Gidi Ondan sonra da Müslüman olacak. Efendim Geldi Şuaib Aleyhisselam'ı görünce o muradına erdi. Allah'ın Peygamberi Şuaib Aleyhisselam Çok yaşlı birifani Dedi kimsin, nesin dedi başıma gelenler şöyle şöyle şöyle korktum buraya geldim. La tegafi necevde minel kavmi Korkma dedi zalimlerden kurtuldun dedi.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 İyi dedi, Şahıbülzam, sana dedi, şart koşayım dedi, on sene, sekiz sene, benim yanımda çobanlık yapacaksın koyunlarıma sekiz sene şart olsun, iki sene de fazladan, onu fazluk edeminden yaparsan, yapmasan mecbur değilsin, kızlarımın birini sana vereyim dedi. Ucazam da peki dedi, sekiz sene şartını kabul ediyorum. Öbürü seneye de bakalım duruma göre. Yani iki sene duramazsan sen bana kızmazsın. Ama 8 sene şartını yerine getireceğim. Vallahi ala emanu vekil. Allah konuştuğumuza vekil dediler. Hz. Şuayb Aleyhisselam'a taamat oldu. 10 sene çobanlığı tamamladı. Sürülerine baktı. 10 sene sonra dedi ki: "Mısır'da abeyim var. Harun Aleyhisselam. Şimdi Harun aleyhisselam, af senesinde doğdu. Firavun çocukları kestirirken, bir ara sıradan kestiriyor. Her sene doğanı kestiriyor. Bu sefer Beni İsrail'in nesli kesiliyor. Yani İsrail, Kıptilerin kölesi. Kölelerin erkekleri bitiyor. İhtiyarları kalıyor. Gençlerin nesil gelmiyor, Firavun'u kestiriyor. E, Kıptilerin ileri gelenleri ona dediler ki, ''Yahu sen bu çocuk çoluğu kestiriyorsun ama bütün ağır iş. He? Çünkü neden? Kölelerimizin nesli kesiliyor. Yaşlılar işe yapabiliyor. Çocuklar da sen kesiyorsun. Ondan sonra inekleri biz mi sağacağız dediler kraliyet ailesi. Sen ağabey ben ağa inekleri kim sağa? Köle gelmiyor. Firavun dedi doğuruyorsunuz dedi. O zaman dedi bir sene doğanları keselim, bir sene doğanları yaşatalım. Lan serseri ne güneceğim var ya o affettiğin sene doğarsan o çocuk serseri işte. Halbuki mevlada ne yaptı?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 Şahib aleyhisselama dedi ki bana müsaade ver dedi, ben dedi ağabeyime Mısır'a bir ziyarete gideyim dedi, senin kızını da alayım. Peki dedi, artık seni tutamam dedi, asa aradı, değnek, cennetten gelen asa Müsü aleyhisselama, Şahib Aleyhisselam intikal etmiştim peygamberlerden. Bu asahayı da sana vereyim dedi, bu senin çok işine yarayacak dedi. Asahayı verdi ona, ondan sonra bir sürü de koyun vereyim sana dedi, lazım olur. Bir sürü de koyun verdi, muzacem Mısır'a doğru yola çıktı. Yolda kar tipi fırtınaya tutuldu, hanımı doğum sancısı atıp, keşfırdı, yol kayboldu, ne zorluklar. Koyunlar taldı, kar da tipi de fırtına, hanımı doğum yapacak. Işık yok, sıcak yok, yemek yok. Bir de mukaddes vaadiden geçiyorlarmış her tuva vaadinde ileride bir ışık gördü hanımlar dedi sen burada dur da dedi ben bakayım şu ışığın yanında mutlaka adam olması lazım bunu yakan dedi bir ışık alırım ıı, sıcak alırım da ısınırız bir de gele gele gele geldiçe bakıyor ki ne tuman var ne çatçıt ses var ne ateşin başında ne yakan var bir ağaç bir ağaç, orada mübarek ağaç, Kur'an-ı Kerim'de geçen Müneşşşeciracil mübarek eti. Yani yukarı pırıl pırıl nur parlıyor. Hiç daha öyle şey görmemiş. O anda ona nida edin. Ya Musa! Ağaçtan nida geliyor. Yani Mevla buyuruyor ama, kelamını ağaçtan duyuruyor. Ey Musa! İnniyene rabbuke Ben senin Rabbinim Allah buyuruyor aleyh çıkarttık ayakkabılarını çıkart at. Mukaddes vadisinde burada ayakkabıyla durulmaz. Meray ayakkabıları gebermiş eşek leşinin derisinden imiş. Bilmiyordu ayakkabıları necismiş. Attı ayakkabılarını vadinin arkadaşlar. Ve Ben seni peygamber olarak seçtim. Bak orada peygamberlik veriliyor. Şimdi dinle bak sana neler vahy o inni Allahu la ilahe illa ene a'budu ni zikri ben Allah'ım benden başka ilah yok ancak ben varım ancak bana kulluk et namazı beni hatırlayasın için kıl saydı saydı saydı ondan sonra şu elindeki değneği de bir yere bırak bir bıraktı bırakır bakmasın değnek feydaya hayyetut ejderha oldu koşuyor o yana bu yana muşahocam da şaşırdı bu değnek ne oldu ödü koptu Allahü Aleyküm. Mevla burcuya tut onu, tut korkma. Ya Rabbi, bu tutulur mu ya? Yılan. Sen öyle diyor Sen onu tutarken biz onu baston kılığına çevireceğiz yine. Elin uzadırgen değnek oluyor. Pragünce açtıramıyor. Işte, bir de eliniz sağ eliniz sol kolunun altına sok, çok çıkar. Bir çıkarttı ki her taraf güneşten beter kamaşıyor gözler Bakamıyor öyle bir nur. Yedi beyza, beyaz el verdi ona. İstediğin zaman böyle yap, ondan sonra çıkar. Bütün dünya kamaşır karşında. Kimse bakamaz. Bu ikisi dedi sana mucize olsun çünkü sen şimdi firavuna gidiyorsun dedi. Bunlar lazım olur sana. Evet. Oradan, Musa Aleyhisselam işte dedi Ya Rabbi dedi, göğsümü şerheyle, işimi kolay eyle, dilimdeki peltekliği çöz, ''Millet lafımı anlasın, bana bir vezir yarat, ağabeyim Harun'u da peygamber et'' dedi. O anda Mısır'da da Zibril gitti, ağabey de peygamberlikle müşerref etti. Derken Mısır'a geldi, ağabeyimizle buluştu iki peygamber. E şimdi Mevla buyurdu ki, Firavun'a gidin. O ağızlık kudurdu Dediler, ''Ya Rabbi biz Firavun'a gidelim ama, bizi öldürür, bizi keser.'' ''Mevla'bul kâle lâ ''Sakın korkmayın!'' ''İnnenî mâ ekumâ ''Ben sizinle beraberim, işidirim, görürüm. Şimdi ise uzun meseleler, Firavun'un kapısına geldiler. ''Nöbetçiler kapıda kim bunlar ya?'' Dediler Firavun'la görüş. ''Siz kimsiniz?'' ''Söyle, Firavun'un Rabbinin elçileriyiz.'' Ne? Firavun zaten dünyanın ilahı ya onun Rabbi de nereden çıktı? Bir de söylediler, Firavun da şaşırdı. Kimmiş onlar ya? Bir de geçler. Bir de bakar Musa aleyhisselam. Tanımaz mı? 10 senedir kaçak. Ya dedi ben seni dedi koynumda kucağımda büyüttüm, sen arkadan dedi gittin benim adamlarımı öldürdün, sen neler yaptın, sen ne nankör adammışsın, sen, sen şöyle sen böyle. Musa dedi, ya ben isteyerek yapmadım dedi, ve bir tokat attım, öleceğine denk geldi. Ondan sonra dedi,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 Bu hepten zıvanadan çıkmış dedi yanındakilere. Benim yanımdan gitti gideli dedi gelirmişti dedi. dedi. doğunun batının Rabbisidir o. Aklın kafan çalışıyorsa inanırsın. Dedi sen benden başka ilah tutarsan seni hapishanelerde çürüdürüm. Dedi senin de babalarının atalarının hepsinin Rabbidir o. E dedi... Musa aleyhisselam sana bir mucize gösterirsem de beni hapse atar mısın? E, gösterebildiğini gösterdi, değneği bir bıraktı, koca bir ejderha oldu ağzını açtı, ağzını bir tarafını sarayın üstüne koydu, bir tarafını altına bir sarayı yutabilir, koca ejderha. Firavun öyle bir adam idi bir oturmağa bir deve geldi, 40 günde bir abdeste çıkarttı, Çıkardı. Herif bir o ejderhayı, o şeyi görünce Efendim abdest tutamaz oldu. Sürgün gidiyor. Ya tut şunu dedi zapt et dedi yahu yıkacaksın buraları dedi ya. Bu nereden çıktı dedi ya. Meğer dedi sen dedi on senede dedi büyük bir büyücü oldun. Koy değneği oraya açsın ağzını saray yutacak. Böyle de büyücülük nereden öğrendin ya. Bir de elini çıkarttı. Vuuu! Gözler kamaşıyor bakamıyor. Yahu dedi tamam tamam çek. Göz gözü görmüyor nurdan. Elini böyle yapıyor çıkarıyor. Tamam dedi sana da abine de dedi dokunma dokunmaman lazım dedi. Sizle uğraşamayacağım dedi sizin hakkınızda bir karar alalım. Hadi çıkın gidin. Yani Musa aleyhisselam 10 sene sonra kaçak geldi girdi. Mevla'nın mucizeleriyle artık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 Zannediyorum o da aşure günü oluyor. Onda ben öyle rastlamıştım. Efendim, bir vadide Firavun kurdu otağını, çadırını, bütün ile beraber manzarayı seyredecekler. Yetmiş bin büyücü, Musa tek başına, deyne gelinde gel. Onlar o kadar malzeme getirmiş ki, tır katır dolular, tır dolular böyle. Organlar, halatlar, cıvalamışlar, boyalamışlar,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 Her taraf yılan ejderha gibi oldu. Bütün vade akıyor böyle. Adamlar hakikaten sanatkar. Yani sihir ilminde zirvedeydi dünyada o zaman onlar. Yetmiş bin tane büyücü. Musa aleyhisselam bile korktu. Gizli gizli. Niçin? E büyücü olmadığı için korktu. Ya ben bunları nasıl cevap vereceğim? Ama belli etmedi. İki dağın arası akıyor. Kul ne ale atta kavin ne Biz dedik ya Musa sakın korkma en üstün sen olacaksın. Mahiyettik buna. Belki <gülüyor> mavi yemini <gülüyor> ki sahildeneki deneyenize ele bir bırak telkaf masanı o bunların bütün malzemelerini yutsun. Inne masanı öfkedip sahır bunların yaptığı büyücü hilesidir. Seninki mucize. Seninle büyücü baş edebilir mi? Demez. Bunları Kur'an-ı Kerim'in kaç suresinde bulursunuz. Şu anlattıklarım. Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen kıssadır. Kur'an'ı arayın, altı bin küsur ayeti bakın. Kur'an'da en çok hangi peygamberin kıssası geçer? Musa Aleyhisselam'ın şu kıssası geçer. Bundan fazla hiçbir peygamber anlatılmıyor zaten. Değişik üslüplerle, fesahatle, belâgatle, beyan ile Rabbim... Açıklıyor. Neyse Musa Aleyhisselam değneği bıraktı Bismillah. Bir ejderha oldu, ağzını açtı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 Yahu dedi benden izin almamış nasıl iman edersiniz? Sen kimsin lan dediler. Firavun dedi ki o zaman şimdi anlaşıldı ki dedi siz danışıklı dövüş yaptınız. Size büyü ilmini dedi bu öğretti demek en büyüğünüz bu çıktı dedi. Siz dedi ondan ufak oyun oynadınız o en büyük oyun oynadı sizi yendi falan. Neticede dedi beni taka bastıracaksınız değil mi? Ellerinizi ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sağ el sol bacak keseceğim. Böyle usal levnenin vucudü'n nakli hurma dallarında gereceğim. Taracına sallandıracağım. Hepinizi dedi. Firavun. Onlar ne dediler? Kalûlâ dâir inne ilâ rabbinâ munkelibûn. Hiç zararı yok. Biz zaten Allah'a döneceğiz. Asarsan as dediler. Ve ne dediler? Biz Rabbimize iman ettik. Fakat sen bizi Allah'ın peygamberine karşı büyücülüğe zorladığın için günaha soktun, as bizi de bari o günahtan da kurtulalım dediler. Daha ne sözler! Rabbisine kafir giden ne ölecek ne dirilecek, ebedî cehennemde inleyecek dediler. Mü'min olup sâlih amel işleyerek giden فَاُولَٰهَا gele الدَّ رَجَاتُ الْعُلٰيٰهِ En yüce derecelere erişecek dediler. Ne adamlar, yetmiş bin büyücü bir anda arifi Billah en büyük evliya Allah ve sahabe oldular. Rasûlullah Miraç gecesi cennette onların seslerini duydu. ''Amenne Rabbil Alemin'' sesleriyle inliyor cennet. Tediyeci bu kimlerin sesidir? Firavun'un sihirbazlarının sesidir. Hepsi cennetlik oldular. Ruhları uçtu cennette. Onun için ilim ne de olsa hakiki ise yani bir insan bir, şey, bir şeyin ilmini gerçekten yaptıysa onun yol bulması daha kolay olur. Körü insanlar daha inatçı oluyor.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 Musa Aleyhisselam ümmetinin önünde, Denize dayandılar. Firavun bir anladı ki sabah oldu, o arıyor kölesini yok, bu arıyor kölesini yok. Nerede bunlar? Hiçbir tane köle yok. Hemen orduyu topladı, bir milyon altı yüz bin kişilik ordusu var idi dünyada o zaman, dört beş bin sene evvel. Bir milyon altı yüz bin, hepsi delikanlı, eli silah tutan, hepsi erkek at üstünde. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinde bir tane ata binen yok. Düştüler peşlerine, u dumanımdan yani geçilmiyor. Tam denize dayandılar, işrak vaktiydi, sabah işte işrak oldu, Firavun arkadan ordusuyla kavuşuyor. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti Beni İsrail, onlar ne mızıkçı millettir Yahudi milleti. Onlar da dediler, ya Musa gördün mü şimdi başımıza ne bela açtın?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 Hemen o anda Musa'ya vahyettik aleyhissalâhu aleyhi ve sellem. denize vur! Bir vurdu denize asahi. فَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِنْكَ الطَّوْدِ الْعَظ۪يمِ Beni İsrail 12 kabileydi. Yakup aleyhisselamın 12 oğlu var. Yusuf aleyhisselamın 11 kardeşlik, bir de o 12. Her kabileye Mevla denizde bir yol açtı. Asahi vuru vurmaz, Kızıldeniz 12 yola yarıldı. Denizin sağı solu, yolların sağı solu böyle aynı buzdan dağ gibi duruyor. Su duruyor mu? Mevla suya dur dedi mi duruyor. İki taraftan su duruyor, denizin dibi o açıldı. O anda Rabbim bir rüzgar yolladı, bir de güneş açtırdı. Denizin dibine sanki su değmemiş, kupkuru yaptı bir anda. Hadi yürün! Bu beni İsrail acayip millet herkes girdi bir yola. Şimdi diyorlar ki Yammuz'a öbür kabile nerede? Ya onların da yolu var kendilerine göre gidiyorlar. Ya biz birbirini görmeden gidemeyiz ya onlar olduysa Dedi ya Rabbi bunlar ne kötü huylu bir milletmiş bu ne biçim ümmetmiş ya Rabbi can bana yardım eyle. Mevla vurdu değneğinle vur sağda solda sudan dağlar var pencereler açayım. Değneyi vurduğu yerlerden pencereler açtı suyun içinden şeffaf görüyorlar birbirini göre göre gidiyorlar. Kızıldeniz'i geçiyorlar ayakları suya değmeden.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 Yahu kapatırsan şimdi o denize girmez, karşıda kalır, yaşar. Firavun yaşarsa sen rahat edemezsin. Ben istiyorum ki o yollara o da girsin ki yolda bulayım onu. Sen, sana ne sen bırak yolları. İşte bizim aklımızın ermediği hesaplar varmış değil mi? Bu ne derstir amma, anlayanlar için. Ondan sonra düşman geldi, Firavun girmeyece idi. Cebrail aleyhisselam geldi bir dişi ata binmiş.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 O girdi yola ya, bu da girdi. Firavun bu ata ne oldu, tutamıyor onu. Durur mu da? Düştü peşine, yola Firavun da mecbur girdi yola atlenmele. Ondan sonra baktı ki, iyi gidiyoruz ya. Gidelim, Mikael ve İsrafil aleyhisselam da ordunun ortasında birisi arkasında, ordudan görünmüş kılığında gidip diyorlar ki, çabuk girin, çabuk girin, kimse dışarıda kalmasın. Firavun yarı yola gitti, siz daha dışarıda kaldınız. Geçemeyeceksiniz karşı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 İdris Aleyhisselam, Ezra Aleyhisselam'a çok salavat getirirdi, dua ederdi. Ezra Aleyhisselam dedi, Ya Rabbi bir izin verirsen bana şunu bir ziyaret edeyim. Geldi ziyaretine görüşürlerken, dedi ki Ezra Aleyhisselam ne olur dedi, bir canımı al da sonra geri verirsin, şu ölümün tadına bir bakayım ya. Ya dedi öyle rastgele adamı öldürebilir miyim ben Allah'tan izin almak lazım. Sor dedi, Mevla dedi ki al canını bakalım. O anda canını aldı, biraz ölü kaldı sonra dirildi, ruhunu geri verdi.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 Ya dedi, her küllü nefsinde hakikatülmöv, her canlı ölümü tatmayacak. Ben tatmadım mı dedi. Peki herkes cehennemden, sırat köprüsünün üstünden cehennemi geçip dedi Eee ben geçmedim mi Geç. Peki cennete girdin, Mevla buyurmadı mı ki ''Ve ma'minâ bi ''Giren daha çıkmayacak.'' E, ya Rabbi dedi, biz bir şey anlamadık bu işten. Mevla buyurdu ki ''İdris kulum benim iznimle cennete girdi, benim emrimle daha çıkmayacak.''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 اِنَّهُ <Gülüyor> Yüce mekana kaldırdık Allah buyuruyor. İdris aleyhisselam Ashure günü kaldırıldı. Ondan sonra Eyyub aleyhisselam duydunuz hasta oldu değil mi? Ne kadar hasta oldu? Bütün dünyanın hastalığı ona bindi. Herkenin hastalığı kadar o çıktı Öyle sancılar, öyle ağrılar, öyle yaralar, öyle... Yani biz hiç dayanabilir miyiz acaba ya? O nasıl dayandı ya? Mevla bu inna vecedna sabirah Biz onu sabırlı bulduk, Ne abd ne güzel kuldur! Mevla'nın beğendiği kula bak! Bizde hiç sabır yok! Oram ağrıyor buram ağrıyor hemen başlarız ya karaya. Bu kadar hastalık çekti belki 20 sene 30 sene sonra da dua etti. billah. فأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر Allahu u Azim, Mevla burada ki ayağını yere vur, aşure günüydü aynı böyle yarınki gün, aşure günü, hep o gün, Burdu ya ayağını yere soğuk su çıktı, bu soğuk sudan dedi hem iç hem yıkan. Geçti içindeki hastalıklar geçti, yıkandı derisindeki hastalıklar geçti, sabah sağlam taptaze hayat buldu. Allah'ım bize de mübarek, yarınki aşure günü ürmetine taze hayatlar, gençlikler, kuvvetler, sıhhatler, afiyetler inşallah takdir eylesin. <Gülüyor> Şifaya ağabeylesin bütün hastalarım. Uzun kısalar, kısaca özetlemek gerekir. İsa Aleyhisselam göklere aşure gününde kaldırıldı.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 İsa Aleyhisselam şimdi aynı melek gibi arşın etrafında tavaf yapıyor mübarek. Ama yeniden inecek. Fuhari'de hadis var, Müslim'de hadis var, bütün kütübü i Sitte'de hadis var. İnşallah altıncı ciddi hazırlıyoruz, beş çıktı zaten. Onda bütün kaynaklarını veriyoruz, bütün sağlam kaynaklar. Kur'an'da işaretler var, kıyamet alameti inecek. İsa Aleyhisselam indiği zaman işte aynı o 33 yaşındaki şekliyle inecek. Şam'daki Emevi camisinde beyaz minareye inecek.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 ve evlenecek. Çocuğu olacak. 40 sene dünyada kalacak. Sonunda vefat edecek. Resulullah Efendimiz'in yanında kendine ayrılan mezara defnedilecek. Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer mahşere iki peygamberin arasında girilecek. Şahsımın yeri Hucresi-i Saadet'tedir. Şimdi göktedir. İşte göklere kaldırıldığı gecen Gün, aşura günüydü. O adam girdi içeri, elinde zehirli hancar, arıyor İsa havarilere bakıyor, soruyor, yok, nerede? Bir de çıktı dışarı dedi, ya bulamadım İsa nerededir? Kapıda o anda Rabbim, onun başını İsa başına çevirdi, o öldürmeye gelen adamın. Kafası oldu İsa Şimdi çıktı Yahudilerin yanına diyor ki, nerededir bulamıyorum, e dediler, sensin ya. Hemen bunu aldılar, çarmıha gerdiler, astılar. Ondan sonra dediler ki ya bu İsa ise arkadaşımız kayboldu. Bu arkadaşımız İsa nerede? Bir de baklar yüzü İsa'nın yüzü, bir de baklar bacakları bizim arkadaşımızın belden aşağı. Lan bu iş nasıl oluyor dediler. Karıştı kaldılar. Mevla için buraya Yahudiler, Hristiyanlar hala ihtilaflılar. Kimisi diyor Allah'ın oğludur, kimisi diyor üçün, üçüncüsüdür, kimisi diyor asılmıştır veliden aldı. Ben diyorum ki Allah bu benim kulum ve resulümdür. Göklere kaldırdım. Kıyamet yakın indireceğim. رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهُ Allah onu kendine yükseltti. Allah mekandan münezzeh tabii, semaya, ikinci kat cemağı. Miraç hadisinde Bukhari'de peygamberleri ziyaretler, Rasulullah Efendimiz İsa Aleyhisselam'la nerede merhabalaştı? İkinci kat cemağı da, derste anlatıyorum. En mühim mesele aşure günü ne oldu? Aşure günü en mühim mesele Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cüdi Dağı'na o gün kondu. O gün kondu.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 Ertesi gün millet bütün uyuza olmuş dedi ki ya o pislikler dedi hep uyuza dedi birebir geliyor ben dün geceden beri kaşımdım. Mevla nasıl kendi pisliklerini onlara temizlettirdi geldiler herkes sürünüyor pisliklere uyuza kurtulayım diye. Sonunda da ne oldu biliyor musun? Pislik kalmadı da gelmiş tahtaların arasını karıştırıyorlar ki uyuza şifa diye. Vallahi Rabbim var ya adama pisliğini yedittirir ha. Kavurluk yapmasınlar. Tamam mı? Bak öyle yaptı Nuh aleyhisselamı inkar edenlere.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 İrade kudret Allah'ın elindedir, dünyayı denize eder de, Müslüman'ın ineğine bile dokundurmaz. Doğru dürüst Müslüman olalım, ancak Allah'a sığınalım, ancak Allah'a güvenelim. Tufan olur, senin Rabbim kılına değil hayvanına bile dokundurmaz. İşte o nenenin misali. Neyse Rabb'im buyurdu ki, Ey Nuh, bütün dünyanın hayvan nesli kesilecek onun için her hayvandan iki çift al fare varıncaya kadar fare var ya o fasık işte o gemide bile rahat durmadı. Kemiği deliyor, kemiriyor. Bütün hayvanlardan aldı. Ceylanından, aslanından, filinden, kaplanından, sineğinden, karıncasından. Bütün hayvanlardan bir erkek bir dişi. Kur'an'da Rabbim emretti onu. Işte. Yani Kur'an'da beyan ediyor o zaman Kur'an yok. Abi kelamı kadim ezelidir. Ne buyurdu? Sen de bin. Ancak inananları bindir, inanmayanlar binmeyecek. Hepsi bu olacak.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 Her daim yemek pişen, ateş yanan yerdir. Rabbimin işine bak. O devamlı ateş yanan yerden suyu kaynatacağım diyor. Pınar gibi tandır fışkıracak. O zaman tufan başladı. Bir de tandırdan bir su çıkmaya başladı. Hadi gemiye. Hepsi bindiler gemiye. Nuh oğlu binmiyor. Oğlum gel bin gemiye yani iman et. Dedi baba şu dağa çıkarım dedi. O dağ beni korur dedi. Su oraya kadar çıkamaz ki. Dedi oğlum Allah'ın acıdıklarından başka kimse kurtulamayacak. O anda bir dalga geldi, oğlu gözünün önünde boğuldu gitti. Ne yapsın? 40 gün Yerde ne kadar kaynak varsa Hepsi fışkırdı. Gökte nasıl su boşanıyor? Bir nefes durmuyor. 40 gün Sular yerin suyu ile göğün suyu birleşti. Nasıl oldu? Bütün dünya böyle yerden kaynıyor, gökten yağıyor. Dünya ne yüksek dağının? Himalayalar mı? Neresi? Üstüne 18 arşın su çıktı helikopterle geçseniz dünyadan bir sivri uç göremezdiniz tufan şimdi bile gavurlar ne yapıyorlar cüdi dağında kemiği arıyorlar gavurlar arıyor çünkü bu Tevrat'ta da yazıyor, İncil'de de yazıyor, Zebur'da da yazıyor, Kur'an'da da yazıyor 104 kitap yazıyor yani Nuh Aleyhisselam'ın bu kıssasını Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün sayfeler ve kitaplar yazıyor ondan sonra Neticede altı ay Recep ayında gemiye bindiler Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülitçe, Muharrem Kaç Altı ay Hep gemide kaldılar Artık azıklar nevaleleri de bitmek üzereydi Dünyada bir kavur kalmadı Bütün dünyada kafirler temizlendi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 مَلاَ بُرُسْتَ عِذُ بِاللَّهِ طِيلَ يَا الأَرْضُ ابْلِى وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَهِيَ بَلْ مَاءُ وَقُمْ يَا الأَمْرُ واستفت واستفت عَلَى suyunu yut köklere dedim ki suyunu tut sular eksildi dağlardan hafif çekildi gemi cüdi dağına yerleşti Türkiye'de değil mi cüdi dağı ve o zaman ne dendi salim Allah'a ortak koşan kavimler kahrolsun rahmetimden uzak olsun hepsi geberdi gitti dünyada bir çakal. uzun kıssaları var kısa kısa anlattım işte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 Ümmetine vaaz etti, dinletemedi, sonunda dedi azabınıza üç gün kaldı dedi. Sonra kendi de karar etti, ben bunların içinde kalırsam Allah bunlara gelen azaptan bana da vurdurur, iyisi ben kaçayım dedi. Halbuki Rabbin sana azap eder misin, sen onun peygamberisin, sorsana izin alsana, izin almadan kaçtım. İşte milleti bırakmak, cemaati bırakmak böyle. Ben niye bırakamıyorum sizi? Palın karnına düşeceğimden korkuyorum. Sıkılıyorum, bazı sıkıntı geliyor diyorum, kenara çekileyim, köşeye çekileyim, yangel yatayım, hastayım, ustayım, ortalık karıştı, şudur budur, Ondan sonra diyorum ki, balın karnına düşersin sonra, kaçaklık yapılmaz, vazifeden kaçamayız, ortadayız, Allah muhafaza ediyor bizi elhamdülillah, bunun üzerine sizlerin duasıyla, bu gece çok dua edeceksiniz inşallah. Yarın gün çok dua edeceksiniz inşallah. İsmen bu fakire, bu cemaatlere zarar ceval gelmesin, Allah devam sabah versin, İnkıta uğratmasın, kestirmesin, engellettirmesin, engelleri izale eylesin, yardımcıları ziyade eylesin, isbabını halk eylesin. Bizim ancak Allah'ımız var Celle Celaluhu. Sizin de dualarınız, himmetleriniz var. Ondan sonra deniz aşırı kaçayım dedi, azap bana hiç dokunmasın, gemiye binecek.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 Bir kura çektiler Yunus Aleyhisselam'a çıktı Yahu dediler nur gibi zat ayıptır biz bunu nasıl atacağız Bu dursun Bir daha kura çektiler ikinci de ona çıktı dediler, ona üçüncü de çıkınca Yunus Aleyhisselam dedi ki ben anladım dedi ben Mevla'dan izinsiz ümmeti bıraktım kaçtım dedi ben kaçalım atın beni dedi Ne bizim başına ne gelecek Mevla hala balıklara vahyet, Yunus kulumuz geliyor hazırlıklı olun O Yunus balıkları adını oradan alıyor ya birili ufaklı kayığın etrafına toplandılar büyük balıklar kururlu kibirli nasıl olsa bize nasip olacak küçük balıklar onlar da acaba bana nasip olur mu diye heyecandan böyle bekliyorlar yunus aleyhisselam atlar atlamaz denize bir küçük yunus balık küçük derse benim gibi üç tane alır tabi yani o büyükleri gemi kadar oluyor palinus yunuslar yani o zamanki nesil tabi şimdi bile belki balinalardan gemi kadarları var efendim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 فَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاطَبًا فَظَنَّا أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى, فنادى فِي الظُّلُوَاتِ أَلَّا إِلَا إِلَّا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 Kuzuları koyun analarından ayırdılar, meleştirdiler, çocukları ağlattılar, azabı görünce iman ettiler, Yunus Aleyhisselam'ın evine sığındılar, Yunus Aleyhisselam'ı bulamayınca çok üzüldüler, Mevla onları bağışladı, azabı geri çekildi. Yunus Aleyhisselam'a dedi ki, hadi git ümmetine, yüz binden fazla ümmetin seni bekliyor. Bir kişiyi inandıramamıştı kaçarken, bir de döndü, hepsi imanla onu büktü. Bu ne nimet oldu ya? Burada mesele nedir?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 bütün Müslümanların derdiyle dertlenerek okuyacaksın. La ilahe illallah te subhaneke inni kuntu mine'z zalimin. Sohbetlerin devamı için. Cemaatların muhafazası için 41 kere İnşallah %100 kabul edeceğini göreceğiz. Hepiniz yapın ama hiçbiriniz terk etmeyin. Yine Aşure gününün bir önemli hususiyeti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 Evet. Aşura günü Cebrail Aleyhisselam yaratıldı. Mikail Aleyhisselam yaratıldı. İsrafil Aleyhisselam yaratıldı. Arş yaratıldı. Arş kürsi. Es-sevle ve şan Allah'ın kürsüsü kaplamış. İşte o arş kürsü Aşure günü yaratıldı. Efendim, Aşura gününde Allah'ın kalemi yaratıldı.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 Ve yine i̇bn Abbas'tan rivayet, Aşure günü tutana on bin melek, 10 bin şehit, 10 bin hacı ve ömreci sevabı efsane edilir buyuruluyor. Ve Aşure günün orucu o kadar önemlidir ki, geçmiş büyükler çocuklara bile oruç tuttururdu Aşure günü, yemek vermezdiler. Hatta Resulullah Efendimiz hurmayı ağzına alır, çiğner, mübarek tükürüğünü Hasan Hüseyin torunlarının ağzına bırakır,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 yani öyle bir mübarek yarınki gün vahşi hayvanlar dahi otlamayacakları rivayet ediliyor eserlerde zikrediliyor, Şiratül İslam'da, yazda Riyaz'da çare eserlerde ama şimdiki hayvanlara belli olmaz, şimdi hayvanların da huyu bozuldu eskiden Kabe'nin üstünden bir tane kuş geçmedi, şimdi geçiyor tefsirler yazıyor, bakıyoruz, eskiden kimse görmemiş, şimdi nasıl geçiyor ulemadan birisi dedi ki bu hacıların paralarında haram karışmış, faiz paralarıyla hacca gelmişler, yem alıyorlar, kuşlara atıyorlar. Faizden yenen kuş, faizden alınan parayla yem yiyen kuşun huyu bozuluyor. O da, o da şaşırttı pusulayı. Kuş geçiyor, ki, i Süt'ten hayvanlara bakmayın şimdi. İnsanların huyu bozulunca hayvanlarda huy mu kalır? Hepsinin sütü bozuldu. Onun için şimdi hayvanlarda yer, insanlar diğer Ne oruç kaldı, ne bir şey kaldı. Adam Ramazan tutmuyor, aşure mi tutacak? Allah selamet versin.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 Ama bize ne vasiyet etti? Aşure gününü tek tutmayın. Bugün tutmalıydınız, yarın aşure günde mutlaka tutun, pazarı da tutun. Eğer perşembeden tuttuysanız pazarı tutmanız gerekmez. Ama tutarsanız eftal olur. Muharrem orucu, Ramazan'dan sonra en kıymetli oruç Muharrem ayının orucudur. Perşembe, Cuma, Cumartesi harama orucu tutanlara 900 sene ibadet cevabı efsane edilir bu ayda. Muharrem orucu. Ancak bugün tutmadıysanız ne yapın? Yarını tutun sakın tek tutmayın, pazarı mutlaka tutmanız gerekir, yarın 10'dur, pazar 11'dir. 11'i de tutmanız lazım, yoksa mekruh olur, Yahudilere benzemek olur, Allah muhafaza etsin. Evet, aşure gecesinde gününde bir takım kılınacak namazlar zikredilmiş. 100 rekat kılarsanız, 50'yi gece kılsanız, 50'yi de yarın kılsanız 100 eder. Her rekatta bir fatiha, üç kılıyor Allah ile kılınıyor. Bu namazı kılanın öldüğü zaman kabri miskü ambar doluyor.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 Resulullah Mehmet'in Aşure günü zerre kadar sadaka veren mizanına Uhud Dağı koyulacak. Mutlaka sadaka vermeli. Aşure günü zikir meclislerinde bulunmalı. Yani ibadet, cami, cemaatleri kaçırmayın. Bu gece elhamdülillah şu sohbette ihyası nasip oldu. Her kim Allah'a zikreden bir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 Tanıdığımız hastalar varsa, yarın mutlaka müslümanlardan hasta ziyaretine gidelim. Kardeşlerimizle musavva edelim. Evet, aşure günü gusül alan, anadan doğmuş gibi tertemiz olur. Ağzımıza burnumuza su kaçırtmadan, orucu bozmadan gusül üzere. iki kere kusletse ömür boyu göz ağrısı çekmez. Yarınki mübarek günde, kühl sürse yani sürme sürse gözüne, hep bunlar rivayetlerde vardır. İnşallah Rabb'in faziletlerine nail eyleye. Amin. Şimdi, Efendi kardeşlerimiz önce aşure namazını kılacağız. Ondan sonra yatsı namazını kılacağız. Duamızı kısaca yapacağız, dağılacağız. Daha sizi fazla bekletmeyeceğiz inşallah. Evet. Şimdi mübarek namazını kılalım. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kulüvallah. kulü valla. İkinci rekatta قُلْ يَوَ 3 kere peşine on bir kulü 3 üçüncü rekatta bir kere الَاكُمُ التَّكَاثُرُ on bir kulü vallâh dördüncü rekatta üç âat el kürsi yirmi beş kulü vallâh şaşırtmam inşallah evet benim kafa kalmadı biraz şimdi Bu gece ve yarın 100 rekattır. Her rekatta bir Fatiha 3 kulu Allah. O kolay. 50'sini gece kılsan 50'sini gündüz kılsan da olur. Yahut 4 rekatlık kılsanız isterseniz her rekatta bir Fatiha 50 kulu Allah okunuyor. 200 İhlas eder. 4 rekatlık kılarsanız Allah o kişinin 50 sene geçmiş 50 sene gelecek günahını mağfiret eder. Cennette 1000 tane nurdan köşk bina eder diyor. Bunlar faziletlerdir. Zayıf hadislerde olsa faziletli amellerde amel etmek caizdir. İnşallah faziletine nail oluruz. Yalnız, tabii birkaç namazı daha var. Ayşe anamızdan radıyallahu anh'a rivayet yine buyurulmuştur. 100 rekatı kılan peşinden 70 kere subhanallahu elhamdülillah ve la ilaha illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kere istiğbar, 70 kere salatü selam. Getirmelidir. Artık fırsatı olanlar Kılan bu gece Yarın gündüz Yarın nasılsa biraz da tatildir İnşallah Yani şart değil, fazilettir Hiçbir şey yapamazsan iki rekat kıl ya Bir fatiha, üç kıl Valla aşure niyettir. İki rekat kıl Ne var? Yani Allah Teala O 10 kılana bire ondan ne eder? Yüz eder Yani biraz da işin kaçamağını da öğreteyim yani siz de diyorsunuz, hoca sen öyle yapıyorsun herhalde. Değil mi diyorsunuz? Ben bir şey yaptığım yok. Yan gelip yatıyorum anasını satayım. Öyle bir gevşek adamım ki, hiçbir hayrim hayrım yok. Ne kendime, ne kimseye. Allah hayırlı eder inşallah hepimizi. Dualarınız bereketiyle. Cemaattan Özlem Efendi ve İsmail Özketen Efendiler vefat etti ruhları için bir şehadet hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü Şahitlerimizden Rabbim kabul eyle ruhlarını hediye ettik. İsa ile bizden önce ölenlere garı garı rahmetle kabullerini nur ile. Amin. Amin. Evet. Burada birici anlayamadım diye bir şey yazmış. Fıtrat risalesinde biz yazmışız. Ne diyor hadis-i şerifte? Bıyıklarınızı Kısaldınız. Orada bir hadis-i şerif almış diyor, kardeşimiz burada anlamadım diyor. Neyi anlamadın? Anlamadığı şuymuş. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, Beni İsrail bıyıklarını kısaltmadılar, uzun bıraktılar, onun için karıları zinaya düştü diyor. Hadis. Onu anlamamış. ya e bunu anlamayacak ne var? Erkek kendisine nasıl ki kadın kocasına süslenecek, erkek de hanımına karşı ne olmak zorundadır? Güzel görünmek zorunda. Sen bıyıkları ağzına kadar şey ama kadın bundan hoşlanmaz. Demek ki kadınların da hoşlandığı bıyık türü, hadis-i şeriften anlaşıldığına göre kısa bıyıktır. Bundan dolayıdır ki, Beni İsrail bıyıklarını kısaltmadı, hanımları zinaya düştü diyor, yani bunda anlamayacak bir şey yok ki. Birçok hadis-i şerifler orada vardır, yüz, yüz yirmi küsur hadis vardır, çok önemli helal-haram hususunda, İlimler vardır mutlaka okuyun okutun ve millete yayın Allah da sizi dinine hizmetçilerden yazacak inşallah urrahman.